tarihçe. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale (Yesya) Büyük Kilise olarak adlandırılmış 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya Kutsal Bilgelik olarak tanımlanmıştır. Ayasofya doğru Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği başkentinin büyük kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür. 1. Kilise İmparator Konstantios 337-361 tarafından 360 yılında yapılmıştır. Üstü geniş çatı ile örtülü, uzunluğuna gelişen bazilikal planlı birinci yapı. İmparator Arkadros'un 395 ile 408 arasında, karısı İmparatoriçe İçe ile İstanbul Patriği Oarnist Hüsostomos arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, Patriğin sürgüne gönderilmesi üzerine 404 yılında çıkan halka yaklanması sonucunda yakılıp yıkılmıştır. Bugün Patriğin mozaik tasviri, Ayasofya'nın kuzey Çinpanon duvarında görülebilmektedir. Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte müze deposunda bulunan Megale Yesia damgalı turlaların bu yapıya ait olduğu düşünülmektedir. İkinci kilise İmparator II. Theodosios 4108 450 tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu yapının 5 nefli ahşap çatıyla örtülü ve anıtsal bir girişe sahip basilikal planda olduğu bilinmektedir. Kilise İmparator Justin Linus'un, 527 ile 565 arasında, 5. saltanat yılında, aristokrat kesimi temsil eden maviler ile esnaf ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin imparatorluğa karşı birleşmesi sonucunda çıkan ve tarihte nika isyanı olarak geçen, büyük halk ayaklanması sırasında 13 Ocak 532 yılında yıkılmıştır. 1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Amnest Heynder Başkanlığı'nda yapılan kazılarda, bugünkü küzemi'nin yaklaşık 2.00 metre altında görülebilen ikinci yapının propilonunda, anıtsal giriş kapısı, ait basamaklar, sütun kaideleri ve 12 havariyi temsil eden kuzu kabartmaları ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise batı kısımdaki bahçede görülebilmektedir. Günümüz Ayasofya'sı İmparator Justinianos, 527-565, tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletuslu, Milet, Isidoro, Siletralyesli, Aydın, Antemros'a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopi Ösün aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 yılında törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya'nın açılış günü İmparator Justin Rynos'un mabedin içine girip, ''Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilmeye fırsatı sağladığın için şükürler olsun'' dedikten sonra, Kudüs'teki hize, Süleyman Mabedin'i kastederek ey Süleyman seni geçtim diye bağırdığı geçer. 3. Ayasofya'nın mimarisindeki yenilik geleneksel bazilik plan ile merkezi kubbeli planın bir araya getirilmesidir. Yapının 3 nefi, 1 absisi, iç ve dış olmak üzere 2 narteksi vardır. Absisten dış nartekse kadar uzunluk 100 metre. Genişlik 69.50 metre noktadır. Kubbinin zeminden yüksekliği 55.60 metre, çapı ise kuzey-güney doğrultusunda 31.87 metre, doğu-batı doğrultusunda ise 30.86 metre noktadır. İmparator Cüstin Reynos daha görkemli ve gösterişli olması için, maliyetindeki tüm eyaletlere haber göndererek, en güzel mimari parçaların Ayasofya'da kullanılması için toplatılmasını emretmiştir. Bu yapıda kullanılan sütun ve mermerler, Aspendos, Efesos, Balbek, Tarsus gibi Anadolu ve Suriye'deki antik şehir kalıntılarından getirilmiştir. Yapıdaki beyaz mermerler Marmara Adası'ndan, Yeşil Somakiler Eriboz Adası'ndan, Pembe mermerler Afyon'dan ve sarı mermerler Kuzey Afrika'dan getirilerek Ayasofya'da kullanılmıştır. Yapının iç kısmında yer alan duvar kaplamalarında, tek blok halinde mermerlerin ikiye bölünerek yan yana getirilmesiyle simetrik şekiller ortaya çıkarılmış ve damarlı renkli mermerlerin iç mekanda kullanılmasıyla dekoratif bir zenginlik oluşturulmuştur. Ayrıca, yapıda efeser temiz tapınağından getirilen sütunların neflerde. Mısır'dan getirilen 8 adet porfir sütununun ise yarım kubbeler altında kullanıldığı bilinmektedir. Yapıda 40 tanesi at galeride, 64 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun bulunmaktadır. Ayasofya'nın mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyler birbirinden güzel mozaiklerle süslenmiştir. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemeler kullanılmıştır. Yapıdaki bitkisel ve geometrik mozaikler 6. yüzyıla, tasvirli mozaikler ise ikonaklazma, tasvir kırıcılık dönemi 738-142 sonrasına tarihlenir. Ayasofya Doğu Roma döneminde imparatorluk kilisesi olması nedeniyle imparatorların taç giyme merasimlerinin yapıldığı mekandı. Bu sebeple Ayasofya'da ana mekanın, naos, sağında bulunan, Renkli taşlardan yuvarlak ve geçmeli desenliler döşemesi, on hali on. Doğu Roma imparatorlarının taç giydiği bölümdür. 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Latinler tarafından 1204-1261 yılları arasında işgal edilmiş, bu dönemde gerek Kent, gerekse Ayasofya yağmalanmıştır. 1261 yılında Doğu Roma Kent'i tekrar ele geçirdiğinde, Ayasofya'nın oldukça harap durumda olduğu bilinmektedir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in, 1451 ile 1481 arasında, 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fethihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı dönemi ilaveleriyle birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. Yapıldığı tarihten itibaren çeşitli depremlerden zarar gören yapıya, hem doğu Roma, ...hem de Osmanlı döneminde destek amacıyla payandalar yapılmıştır. Nimar Sinan tarafından yapılan minareleri ise aynı zamanda yapıda destekleyici payanda işlevi görmektedir. Ayasofya'nın kuzeyine, Fatih Sultan Mehmet döneminde bir medrese yaptırılmış, her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçmiş. En kapsamlı Tamir çalışması Sultan Abdülmecit döneminde, 1839 ile 1861 arasında... Sati tarafından yapılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde Ayasofya çevresinin yeniden düzenlenme çalışmaları sırasında medrese 1869-1870 yılları arasında yıktırılmış ve 1873-1874 yılları arasında ise yeniden yaptırılmıştır. 1936 yılında yıkılmış olan medresenin kalıntıları 1982 yılında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı döneminde 16. ve 17. yüzyıllarda Ayasofya'nın içine mihraplar, minber, müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir. Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller, Kanuni Sultan Süleyman 1520 ile 1566 arasında tarafından bu din seferi 1526 dönüşünde camiye hediye edilmiştir. Ana mekana girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Hellenistik dönemi Milattan önce 4.3 yüzyıl ait iki mermer küp ise Bergama'dan getirilerek Sultan 3. Murat 1574 ile 1595 arasında tarafından Ayasofya'ya hediye edilmiştir. Ayasofya'da Sultan Abdülmecid döneminde 1847 ile 1849 arasında yıllar arasında İsviçreli Fossati kardeşlere kapsamlı bir onarım yaptırılmıştır. Bu onarım çalışmaları sırasında daha önce mihrabın kuzeyindeki niş içinde bulunan hünkar mahfili kaldırılmış, yerine mihrabın solunda, sütunlar üzerinde yükselen, etrafı ahşap yaldızlı korkuluklarla çevrili hünkar mahfili yapılmıştır. Aynı dönemde Hattat Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7.5 metre, çapındaki 8 adet hadlevhası ana mekanın duvarlarına yerleştirilmiştir. Allah, H.Z. Muhammed, H.Z. Ebu Bekir. Heze Ömer, Heze Osman, Heze Ali, Heze Hasan ve Heze Hüseyin yazılı bu levhalar İslam alemininden büyük hat levhaları olarak bilinmektedir. Aynı hatta kubbenin ortasına İsenur suresinin 35. ayetini yazmıştır. Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve bakanlar kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935 müze olarak yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmıştır. 1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya 57 Pafta, 57 A'da, 7. parselde Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına türbe, akaret, muva iki tane ve medreseden oluşan Ayasofya 2.1 bir cami-i şerifi adına tapuludur.